Muhtelam Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim muvazeneyi kulluk üzerine inşa ediyor. Kulluğu anladığımızda, kulluğu idrak ettiğimizde varoluşumuzu da anlamış olacak bu bahtiyarlığa erenlerden kabul edile edileceğiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ kainatın sahibi insanları, cinleri sadece kendisine ibadet etsin diye yarattı. İnsanoğlu içtimai, iktisadi, bütün vazifelerini ifade ederken, ne kadar ser servete hükmederse etsin, hangi makamda vazife kendisine tevdi edilirse etsin, sürekli o konumlarda, o makamlarda, وَمَا حَلَقْتُوا جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْقُدُونَ kulluk şuuruyla, kulluk bilinciyle hareket edecek. Hayatın mezalik-i var. Hayatların kaydığı yerler, ruhun yıkıldığı noktalar var. İşte oralarda mustakim kalabilmek için kainatın sahibi. Ma uriydu minhum min rizmin ve ma uriydu el Sizden ben rızık istemiyorum. Yani hadiseyi şu şekilde tasavvur etmeyin. Bir fabrikada çalışıyorsunuz. Fabrikada şefler var, patronlar var. Siz ne kadar çalışırsanız, o fabrikaya ne kadar katkıda bulunursanız, amirleriniz nezdinde işte o kadar kıymetiniz olacak, o kadar değere sahip olacaksınız. Cenab-ı Hak insanlara buyuruyor ki, ben sizden rızık istemiyorum. Sakın ha yanlış yollara sapmayın yani bir kadınsa başını açıp da bir yerlerde okuyayım sonra bu halde Allah'ın dinine hizmet ederim eğer esnafsanız gideyim faiz alayım sermayeyi, ticari hacmi büyüteyim, böylece Allah'ın dinine daha fazla hizmet ederim gibi bir anlayışa sahip olmayın ben sizden ekmek istemiyorum mağuri Yerin altındaki karıncaların semada uçan kuşların denizlerin Nefsimize yeni düşer. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim elinizden tutar. Hemen bu Zariyar suresinin sonunda sureyi i Tur gelip, yeminle başlar. Ve evet. Tur ve kitârim mesdûr. Alır ruhumuzu. Tur'a götürür bir dağın tepesine. Orada Hazreti Musa'yı görürsünüz aleyhisselamı. Allah'ın ayetlerini onun vahyine alır. O Musa ki <gülüyor> Milletini, ümmetini, firavun ayaklar altına almış Doğan erkek çocukları katlediyor, bir tanesini ayakta bırakmamış Ama Cenab-ı Şimdi sizin ruhumuzu Tuğra götürdü Hani dünya, dünyalıklar karşısında girdiler ruhumuzu Ruhumuza kuran Hakim şunu ilan ediyor Mastur <gül> fi Sonra önümüzde ince bir delinin üzerine açılan Kur'an'ın ayetlerine bakın. Allah'ın sözlerine. Ve bejim mamur ve mamur. mamurdan bahsediyor. Ona yemin ediyor. Kainatın sahibi. Ruhumuzu alıyor şimdi oradan. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın iklimine, onun dünyasına taşıyor, orada Beytullah'ı görüyorsunuz. Peki kainatın sahibi neden ruhumuzun önünü açabilmek, ona cennetin ufuklarını gösterebilmek için bize Beytullah'ı gösterir, Beytullah'a yemin eder? Düşünün İbrahim Aleyhisselam, Sara annemizi geride bırakır, haceli alır, acelle yola düşer, Mekke'ye gelir? Bi Ekin yok, su yok, hiçbir şey yok. Oraya bırakır. Sonra oraya bildiğimiz imar eder. diğer tüm İbrahimlukalayilerin ve İsmail ayrılır oradan. Ayrılır kenelerini kaldırır. Fecalefidece minen nesitahvi ileyim. Allahum de, şu dağların arasına imar ettim, inşa ettim. Beytullah'a, her zamanda, her zeminde insanların yüreklerini çevir Allah'ım. لَبَّيْنِكَ اللّٰهُمْ مَ yollara düşsünler Allah'ım. senin beytinle gelsinler Allah'ım. Aradan şu kadar asır geçer, şu kadar zaman geçer, cahiliyede bile insanlar Beytullah'ı tavaf etmeye gelirler. Yine o Beytullah'ın hatırına Ebu Cehiller Ebu Lehebler bile yeryüzünün en zalimleri eşruğunu tayin ederler. Yani şu beytullahın hatırına derler. Dört ay kimsenin malına dokunulmayacak. Kimsenin kanı dökülmeyecek. Kim buraya girerse hayvan Allah'ın benceneyi yıkacaktı. Cenab-ı Hakk onları hak ile yeksan etti. Şimdi Vaktur ve Kitab-ı Mesur, Firk-ı Menşur ve beyt Ma'mur. Allah azze ve celle o bevine yemin ediyor, Diyor ki: Eğer kulluğumda kusurlarım olursa ya da onu kamilden yaparsan bütün bunları yapan, bunlara yemin eden Ruhumun yolculuğu devam etsin Alıyor sizi, götürüyor bir denize Her tarafı sularla dolmuş Bakıyorsunuz, ötesini, belisini göremiyorsunuz O nehrin içerisinde, o denizin, o okyanusun içerisinde Balığın karanlığı, gecenin karanlığı, okyanusun karanlığı Bütün karanlıkların arasından semaya doğru ve yada fil zulümati en la illa ente subhaneke inni kümtü minel zalimin hazreti Yunus Aleyhisselam'ın sesini duyuyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki o uçsuz bucaksız denizin içerisinden Hazreti Yunus onun cennetine gidecekler. Eğer şüpheniz varsa, ruhunuzda hala şeyler varsa gidin ruhunuzla Tuğba Hazreti Musa'yı dinleyin, Beytullah Hazreti Muhammed'e kulak verin. Denizlerin karanlığı arasından Hazreti Yumus'u soluklayın. Bütün bunlar sizin önünüze iki tane meşhed getirecek. Birinde cennet, birinde cehennem var. İşte Kur'an-ı Hakim kullu bize hatırlatırken ruhumuzu alır bu yolculuklara çıkarıyoruz. Allah'ın ayetlerini dinlerken ruhumuz bu hakikatlerle ne kadar imtizac ediyor. Şununla bu hutbeyi hitama ettirelim. Ebni Kesir de tefsirinde rivayet ediyor. <gülüyor> Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Medine'de geceler boyu dolaşır. Bir gece çıkıyor yine. Dolaşıyor Medine sokaklarında Acaba Haberimiz olmadan Burada bir mazlum, burada bir yetim, burada bir kadın ağlar da evet. Cenab-ı Hak onu bize sorar diye Onları arayan Ömer dolaşıyor Radıyallahu anh Medine sokaklarında Bir eve yaklaşır Evin içerisindeki Namaz kılıyor Gece namazı kılıyor, sesle okuyor Tuğru suresini okuyor Hazreti Ömer Efendi'miz vasıtasının üzerinde Musalli fi menşur ve ve ve ziyaretçiler gelir Ömer'i sorarlar. Kimse bilmiyor Ömer'i yatağa düşünen nedir? Ömer gecenin bir vaktinde Tuğru suresini diller bir evin içerisinden. O duyan tarihinin musallinin bu Kur'an'ın ayeti kardeşebin bizden de Allah'ın ayetlerini okuyoruz sizler de okuyorsunuz Hazreti Ömer gibi hani okulluk şuurundan hayat hikayemizi göz önünde göz önünde aldığınızda cennete doğru yürürken Hazreti Ömer gibi Kur'an-ı Hakimin semtine, iklimine girip Ömer gibi geceler boyu ya da gündüzün şu saatinde Allah'ın ayetlerini okuyabiliyor muydu işte okursanız innel muttakine Allah'ın cennetler içerisinde size takdir ettiği size uygun sizi memnun edecek nimetleri sizleri bekliyor